Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta, geçen hafta aslında bütün projeleri, Türkiye'deki pek çok şeyi etkileyen bir gelişme oldu. Onunla ilgili konuşacağız. ÇED, Yönetmeli. Çed yönetmeliği. ÇED derken tabii bir açılımda söyledim. Çevre etkileşim, değerlendirme raporlarını hep duyuyorsunuz. Şimdi artık bunlara da gerek kalmadı. Hemen hemen pek çok proje için artık... ...Çed'in olmasına gerek yok. Muaf tutuluyor. Evet, muaf tutuluyor. Ee, aslında bu muaf tutma meselesi e, yeni bir durum değil. E, evet. Türkiye'de Çed'in e, kabul edildiği tarihten bugüne kadar e, başvuru yapılan projelerin büyük bir miktarı zaten Çed'den muaf e, kılınmış durumda. Şimdi bunun alanının daha da genişletilmesinden bahsediyoruz. Böyle bir yeni düzenleme yapıldı biraz teknik olacak ama bu teknik şeyler aslında çok önem arz ediyor evet. Türkiye'de çet e, ilk defa 1985 yılı içerisinde e, kabul ediliyor e, yasal düzenlemesi yapılıyor ama bir yasanın e, yürürlüğe girebilmesi için yönetmeliğinde de oluşturulması gerekiyor bu oluşturma süreci her nedense 10 e, yıl 10 <gülüyor> yıl 85 mi? 93'te de girer evet, evet. E, hı hı. 8 yıl olsa e, sonrasında <gülüyor> evet nedense ben 83 diye hı bir evet. rakamda e, gördüm sen biliyorsun bir yerde hı hı. E, yani sonuçta çok gecikmeli olarak yönetmeliği hazırlanıyor evet. yönetmeliği hazırlanırken de e, şöyle bir e, şey yapılıyor bir geçici üçüncü madde ekleniyor ve bu üçüncü maddede de deniliyor ki işte e, 1993 yılından itiba e, öncesinde hmm. projenin büyüklüğü ee, ne olursa olsun süresi Hı -hı. ne olursa olsun hiç buna aldırılmadan muaf tutuluyor Hı -hı. yani sizin e, çok ciddi çevresel etkilere yol açabilecek bir projeniz olsa yani. bile Hı -hı. daha öncesinden işte e, izinleri alınmışsa başvuruları yapılmışsa muaf tutuluyor. Evet bir örnek verelim Nurhan. Ilı Su Barajı mesela. Evet. 1993'ten önce planlandığı için Ilı Su Barajı'nın ÇED'e ihtiyaç olmadığı hani ÇED'den muaf tutulduğu söyleniyordu. Bununla ilgili baya bir mücadele verildi. Ondan sonra tabi bu karar değiştirildi yani. Şimdi ÇED'e gerekiyor ama gerçekten büyük bir mücadeleden bahsediyoruz. 20 sene falan mücadele edildi bununla. Evet. Şimdi bu e, süre içerisinde yani Çetin kabul edildiği e, günden itibaren e, bugüne kadar e, 44.975 adet proje için e, işte projenin başvurusu yapılmış. Bunlardan evet. 42.246 adeti az önce söylediğimiz e, gerekçelerle Çetten zaten muaf tutulmuş. Çet şey gerekli değildir. Kararı evet yani 3.729 proje içerisinden 21 yıl içerisinde Yalnızca 81 tanesi hakkında çet olumsuz kararı verilmiş. Evet. Yani burada e, binde iki oranına denk geliyor. Onu da söyleyelim ya. Yani evet. O kadar şeyden binde iki tane, e, ikisi ancak çet olumsuzdur diyor ve projenin yapılmasına hani yasal olarak en azından izin verilmiyor. Yani evet. bütün bu süreç bize şunu gösteriyor çok chat süreci hükümet tarafından çok bürokratik bir zorunluluk olarak algılanıyor evet. ve bu konuda da işte bir formalite olarak görüldüğü için ne kadar çetten muaf tutabilirsek bu süreci herhangi bir proje için işletmezsek o kadar yanımıza kârdır e, diye düşünülüyor. Çünkü bu çetin e, işte bu geçici üçüncü maddesi için geçtiğimiz yıl içerisinde Anayasa mahkemesine bir dava açıldı. Evet. Anayasa mahkemesi bu e, geçici üçüncü maddenin yürütmesini... durdurdu, iptal kararı verdi. Hı hı. Ona rağmen e, şimdi hiçbir şey olmamış gibi 25 Kasım 2014 tarihinde yeni yayınlanan yönetmeliğe aynı ibareler. Taşınmış durumda. Evet aktarılmış oldu. Hı hı. Yani zaten bu çedi raporlarında pek çoğunun copy paste şeklinde, kopyala yapıştır şeklinde yapıldığını da biliyoruz. Ama artık onun bile şeyi kalmadı. Yani o kadar rahat bir şekilde isteyen yatırımcı istediği yerde istediğini yapacak ki artık hani bütün o yaşam kaynaklarının Türkiye'nin. E, ...yok olmasına... yeşil ışık yak yakılmış evet. oluyor. Aslında evet. bu süreç hepimizin... ...yani Türkiye'de yaşayan bütün insanların... ...faydasına olan bir süreç. Ee, yani bunu evet. bu kadar... E, ...laçka haline getirmek... Uh -huh. hepimizi geleceğini etkiliyor. Ee, az önce senin de söylediğin... ...gibi. Zaten bu... E, ...chat süreçleri de... E, ...çok... Sağlıklı ...lakayet gitmiyor. bir biçimde... Evet. ...sürdürülüyor. Kimi... ...projelerin e, chat kapsamına girmemesi için ya da chat olumlu raporu alabilmesi için başta kapasite küçültmek hmm. işletim sürelerini azaltma yöntemlerinin yapılması ve işte izin alındıktan sonra hem kapasite artırılması hem sürenin uzatılması gibi işler hmm. yapılıyor. Hmm. Onun dışında biliniyor biliyoruz ki bir bölgede birden fazla proje hayat bulabiliyor. Her bir proje için, proje için ayrı çet düzenleniyor. Alt projeler için ayrı ayrı yapıyorlar. Evet ama bütün bu projeler yapıldığında bu projelerin kümülatif etkisi bir tanesinden çok daha fazla olacağını hani düşünmemek için <gülüyor> herhangi bir gerekçe yok. Ee, bir sürü dolanma yöntemleri zaten uygulanıyor. Zaten yapılıyor. Hı. Bir de şeye bakalım hani ne tip projeler bundan bu chatden muafiyetten yararlanacaklar. E, pek çok şey var burada da hani biz özellikle doğrudan suyla ilgili olanlarını su hakkı programı olarak onlara birazcık baktık. Yıllık üretimi 30 bin tonun altındaki balık çiftlikleri biliyorsunuz balık çiftlikleri de gerçekten denizlerde inanılmaz kirlilik yaratıyor. Aynı zamanda belli türlerin baş, baskınlaşmasına yol açıyor. Golf tesisleri bunların zaten e, çimleri için çok ciddi anlamda su kullanılıyor çok büyük miktarlarda ve her gün sulanması lazım. Bunun dışında toplam ısıl gücü 300 megawattdan az olan termik güç santralleriyle diğer yakma sistemleri diyor. Termik santrallerin nasıl su kullandığından önceki programlarımızda da bahsetmiştik. En fazla kirleten unsurlar. En fazla kirleten unsurlar termik santral. Onun dışında işte yıllık 10 milyon metrekübin altında yeraltı suyu çıkarma tesisleri bunu zaten açıklamaya da gerek yok. Akarsu havzalarında yılda 100 milyon metrekübin altındaki su aktarma projeleri ki havzalar arası transfer aslında su aktarımı. Bu e, su hakkı kampanyası olarak bizim de tamamen karşısında olduğumuz bir durum. Yani şöyle ifade evet. ediyoruz her seferinde e, çok olağanüstü durumlarda e, büyük hı hı. E, kuraklık dönemlerinde, evet bir felaket, evet, falan. Bir felaket e, afet dönemlerinde de diyebiliriz insani hı hı. Daya, e, amaçlı dayanışma için e, hazal arasında su aktarımı. Ancak o Gerçekleşebilir Onun dışında ekonomik gerekçelerle e, Herhangi bir aktarım Yapılmaması gerekiyor çünkü bu diğer bir Havzanın aslında Ölüm fermanını imzalamak Hı. Bir süre sonra gerçekleşecek ama e, Aktarılmaya başlandığı Andan itibaren imzalamak Anlamına geliyor e, Yine suyla ilgili şeyler var Muaf tutulan alanlar var 10 milyon metre altındaki baraj ve göletler Muaf tutulmuş durumda 10 megawatlık hidroelektrik santraller, yıllık bin tonun altında üretim yapılan kültür balıkçılığı tesisleri, 3 milyon metreküp altındaki dip taraması ve denizden göllerden ve nehirlerin dibinden malzeme çıkarılması, 10 bin metrekarenin altındaki deniz doldurma projeleri. Evet, daha tabi bizim söylemediğimiz suyla doğrudan bağlantısı olmayan bir sürü şey var önümüzde evet, bir liste var. Yani hepsi bunların birbirinden ilintili. Yani bir toprak kirleten bir faaliyet aslında onun bitki Hı. örtüsünü, e, bitki örtüsüyle Hı. birlikte yeraltı sularını, e, şey, hepsini evet. etkiliyor havasını, suyunu. Bir başka nokta ise bu çetten muaf tutulan projelerin kapsamının genişletilmesinin genişletilmesini şöyle bir sorunun da olduğunu dikkat çekmek gerekiyor. Bu chat süreçleri aynı zamanda bu projelerin, bu, bu, bu projelerden halkın bilgilendirme toplantılarını da ortadan kaldırmış oluyor. Neden bahsediyoruz? İşte hangi proje yapılacaksa o yerale gidip bu projenin artısı, eksisi, ne olacağı, ne biteceği hakkında halkın bilgilendirmesi, bilgi verilmesi gerekiyor ve halkın onayı alınması gerekiyor. Bu süreçler de Türkiye'de çok sağlıksız işler durumda. Evet, ama biraz. E, şimdi bu da insanların elinden alınmış durumda ama biliyoruz ki çok sayıda proje yakın zamanda bu bilgilendirme toplantısında yapılan müdahaleler sonrası e, yapılmamıştı. Şimdi evet. bu da ortadan kalkmış. Bu, bu, bu da gereksiz artık. Evet. Oluyor. Evet şimdi e, chat ile ilgili söyleyeceklerimiz e, daha çok şey vardı hani bu programda söyleyeceklerimiz bu kadar bir ara verelim bir şarkıyla, ondan sonra devam edeceğiz programımıza. Şimdi Charlene Spittery'den dinliyoruz. Many Rivers to Cross. Evet su hakkında devam ediyoruz birinci bölümde e, ÇED yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden bahsettik Şimdi de programımıza İstanbul'da biliyorsunuz bir iki hafta önce şöyle bir e, anons yapıldı İSKİ'den su kesilecek dendi Dört e, gün boyunca bayağı uzun Andolu yakasının <gülüyor> büyük bir kesimini kapsayan Neredeyse tamamı diyebiliriz Evet, yani o kadar büyük bir 3 şey Üç milyon kişiyi etkileyeceği evet. söylenmişti Evet Ondan sonra şey böyle bir anonsda bulundular ama hiçbir şey yok tabii. Nasıl karşılayacaklarını vatandaşların o dört gün içerisinde suyu bununla ilgili hiçbir açıklama yok falan. Bunu söylediler. Ondan sonra aynı gün içerisinde de evet şey yaptılar. Geri çekildiler yani. Büyükşehir Belediye Hı -hı. Başkanı böyle bir şey olamaz. Çünkü Hı -hı. anons edilen şey de dört gün boyunca. Kesintisiz su kesintisi evet. Demişlerdi <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Yani Kesiniz, bu olabilir Bir durum değildi Sosyal medya evet. üzerinden gelen tepkilerde tabii ki bu kararı bir daha gözden geçirmelerine Neden olmuştur evet. Daha sonrasında daha rasyonel bir kesinti e, Yapacağız Diye açıklamada bulundular evet. Ama ihtiyatı elden bırakmamak Gerekir diyerek biz hı hı. o dönem içerisinde Su Hakkı kampanyası olarak e, bir takım e, bir yazı kaleme almıştık. E, bir takım taleplerimiz olması gerektiğini düşündük bu su kesintilerinde. Makul buluyoruz. Neden makul buluyoruz? E, altyapı hizmetlerinin yenilenmesi aşamasında evet böyle kesintiler yapılabilir. Hı hı. Çünkü çok büyük bir gerçeklik hı. var ki e, İstanbul daki işte barajlardan musluklarımıza gelen suya e, gelen suyun büyük bir miktarı e, borularda kayboluyor. Evet. E, kaybolan miktarlara dönüp baktığımızda büyük kesim. Yani hmm. bunda. E, şey evet. Yani. E, şey çeşitli rakamlar var diyelim. Hmm. E, kimisi yüzde otuz sekiz diyor, kimisi işte yüzde yirmi yedi. İskin'in açıklaması bir. Başka rakamı ifade ediyor yüzde yirmi dört diyorlar 2013 için. Bir de şunu da eklemişler 1995'te yüzde elli birmiş. Yani i̇şte e, yani kendi dönemlerinde yüzde yirmi düşürdük de demek istiyorlar belki de. Hı hı. Ama yani, yani burada elinize sağlık demek lazım evet, tamam. E, Yaptılar eyvallah helal olsun. <gülüyor> e, ama yüzde yirmi dörtte yani gelen hı. suyun dörtte birinin e, hala kayıp olduğunu ifade ediyor bizi burada. Evet. E, bu yaz başı biliyoruz e, barajlardaki doluk seviyelerini e, gün be gün takip eder durumdaydık e, ve bu tehlike yani hiçbir zaman geçmeyecek çünkü iklim değişikliği gibi e, bir somut gerçeklik var evet. yağış oranları değişecek ve bu barajlardaki e, seviyeler önümüzdeki yıl yine hepimizi korkutur durumda olacak yine Hı -hı. susuz kalma e, durumlarımız söz konusu. Olacak yani bunu arzu ettiğimiz için değil ama öngörü hmm. bu noktada Evet felaket tellalı da değiliz ama gerçekten olacaklar hani Bunun için o günlere gitmemiz gerekmiyor Şimdi senin söylediklerini birazcık böyle rakamlara dökecek ol olursak İstanbul'daki barajların yıllık toplam hacmi 1 milyar 55 milyon metreküp civarında ee, Hani %24 kayıp var diyor İSKİ Oradan hesapladık yüzde yirmi işte bu bir milyar elli beş milyonun yüzde yirmi dördü yaklaşık iki yüz üç milyon altı yüz yirmi iki bin metreküpün soya boşa gitmesi demek yani. Evet. evet o kadar suyun boşa gidiyor yok oluyor olması demek. Evet o bunu e, yani maksimum neyse bunun seviyesi hiç şöyle şeye de girmemek lazım. Hani Avrupa Birliği'nde de bu kadar ya da gelişmiş hmm. ülkelerde de tabii şu tabii. kadar gibi argümanlar hmm. da söylenebiliyor. Evet. Bunlara hiç prim vermeden maksimum olarak ne yapılması gerekiyor da yapılması ya da, gerekir. Ha. Çünkü çok değerli bir hale geliyor su bizim açımızdan. Evet. Ama bunu öncelikli kabul etmeyip ki geçen yani geçtiğimiz yazdaki su sorununu çözme noktasında şunu hayata geçirdi. Daha uzak havzalardan ha. su taşında. Melan'dan, Sakarya'dan. Evet hı hı. ve bunlara çok büyük miktarda para aktarıldı. Yine hesap yaptık işimiz gücümüz <gülüyor> hesap yapmak. <gülüyor> ee, şimdi Sakarya Nehri'nden günlük 600 bin metreküp e, su getiriliyor İstanbul'a. E, Melen'den de baraj tam, Melen Barajı tamamlandıktan sonra da yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su e, aktarılacağı söyleniyor. Evet. Ee, i̇stersen sen bu kayıp hı hı. kısmından değerlendirirsen bu gelen e, su miktarlarını evet. ne kadarını tasarruf edeceğiz aslında ya da bu Melen ve Sakarya'ya? Evet İstanbul'daki mevcut su kayıp oranı Sakarya'dan getirilen suyun 1.15 katı. Hı hı. Yani e, yine devam edelim o cümleyi sona bırakacağım. Melen'den getirilmesi planlanan suyun ise dörtte biri kadar. Yani bu kayıp oranlarını biz en aza çekersek e, bu ekolojik ve ekonomik maliyetleri gerçekten çok yüksek olan bu iki projeye bizim ihtiyacımız kalmayacak demektir evet. yani bu nedenle diyoruz altyapı hizmetlerini Hı -hı. yenilemek, kayıp oranlarını sıfırlamak kayıpları anında tespit eden sistemleri geliştirmek arıtma tesislerinde enerji verimliliğini sağlamak hepimizin faydasına olan şeyler evet, evet. bunların yapılması sırasında Hı -hı. suları akıtamazsınız Makul evet. ve mantıklı şeyler. Bunları zaten yapmalarını talep ediyoruz. Yalnız bu kesintilerin yapıldığı dönemlerde bunlar kadar yani iyileştirme işlemleri kadar önemli bir şey daha yapılıyor olması gerekiyor belediye tarafından. Kesinti dönemlerinde yine kesintisiz bir biçimde insanların suya nasıl erişeceğini de. Ee, ...düşünmesi... ...ve bunun Hı -hı. da e, sistemini oluşturması gerekiyor. Evet, yani vatandaşını mağdur etmemesi gerekiyor. İşte Kadıköy'de olan... ...24 Eylül'de başlayıp 4 gün süren... ...su kesintisi gerçekten faciaydı. Ee, onunla da ilgili bir program yapmıştık. Konuğumuz olmuştu Kadıköy'den yine... Ee, hangi gün ve hangi saatte suyun kesileceği belli değil Bir saat söylüyorlar O saatte de bakıyorsun su gelmiyor İşte gece 2'de su veriyorlar Kimsenin uyanık olmadığı bir vakitte insanlar çalışıyor falan Yani burada şey çok önemli aslında Hani bilginin paylaşılması gerekiyor Söyledikleri sürenin üstünde kesintiye Aynen. gidiliyor Evet söyledikleri sürenin üstünde kesintiye gidiyor Bir de bunun günler önceden haber verilmesi lazım Böyle aynı Hı -hı. gün içerisinde kesildi Kesilecek falan demenin bir anlamı yok yani insanların önceden bunu bilmesi lazım ve e, o süreç içerisinde tankerlerle en azından su sağlanmalı Tabii. yoksa hani sağlamazsanız bu insanlar artık damacana suyla bazen de pet şişe suyla ki o daha da pahalı birim olarak baktığınızda zaten musluk suyunun 300 ila 500 katı pahalı olan bu suları temizlik amaçlı bırakın e, içmek amaçlı temizlik amaçlı kullanıyorlar Hı -hı. o zaman da bir aylık su faturasına bedel dört gün içerisinde bir su maliyeti hesaplamışlar yani Damacana suyuyla yer temizliği yapılırsa dört gün boyunca diye Zaten yedi ila dokuz TL arasında değişiyor bir damacanın fiyatı On dokuz litre var içerisinde Hesaplamışlar hani dört gün içerisinde normal bir aile Neredeyse bir aylık normal su faturasına yakın hı hı. parayı harcayacak Evet bir e, ölçeyi önemli kesinti yapılacak alan ne kadar Hı -hı. ölçekli olacak. Evet. E, i̇şte bu son duyuru yapıldığında 3 milyona yakın insanın etkileneceği söylemişti. 4 gün boyunca denmişti. Bunun um, yaratacağı mağduriyetler birkaç açıdan. Yani bir senin söylediğin evet finansman Hı -hı. açıdan çok büyük bir mali yük. Aynı zamanda Hı -hı. çok büyük bir nüfusun olduğu bölgede e, kesintiye gidiliyor. Bunun yaratacağı e, mağduriyetler sadece fiyatla ilgili değil aynı zamanda sağlık boyunca. ...buyutunu düşünmek gerekiyor. Özellikle hani bu... ...Kadıköy'de dört gün boyunca... ...su kesilmesi demek orada çok... ...yoğun bir yiyecek... ...endüstrisi var, yeme içme endüstrisi var. Evet. Çok kalabalık bir... ...alanda bunların yaratacağı... ...mağduriyetlerin... ...sayısı çok fazla. Şimdi tam da o mağduriyetlerden... ...yola çıkarak insanlar tabii ki... ...eylem... ...ve işte... Olarak, şeylerini e, taleplerini dile getirdiler Hı. yani öfkelerini dile getirdiler çünkü süreler çok uzamıştı falan filan o e, süre içerisinde kendiliğinden bu öfkeyi de bir miktar yatıştırmak amaçlı olarak e, bir yöntem ortaya çıktı işte e, belediyenin e, su tankerleri belli saatlerde insanlara e, kullanım amaçlı suları için ücretsiz su dağıttı evet bu kolektif bir çözüm bunu Söylediğimiz de bu zaten Siz kesinti yapabilirsiniz yapın Ama süresine dikkat edin e, Etkileyeceği bölgeye dikkat edin Yani mağduriyeti en aza indirecek nitelikte de şeyler e, kıstaslar getirin Ama e, yapılması durumunda Bir e, Önemli işi daha yapıyor olmanız lazım e, Bu kesinti süresi içerisinde insanların kullanım Amaçlı e, sularını Tankerlerle Sağlamanız hı hı. gerekiyor bunun evet. da listesini, bunun da programını kesinti nasıl e, ilan ediyorsanız kamuoyuna e, ilan edin diye bir talepte bulunduk. Başka e, talepler de vardı aslında. İşte e, damacana sular için harcadığınız o dönemdeki faturaları e, biriktirin ve eskiden tahsil hı. E, etmeye evet, çalışın diye. Hı hı. Evet, böyle evet. şeyler var. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Evet, evet. Evet bunları hazırlıklı olmak gerekiyor o yüzden de zaten bu konu kapanmış değil biz kapanmış olarak görmüyoruz gündemimize alalım dedik tekrar. E, Tabi sadece suyun miktarından kesintisinden değil bir de kalitesinden de söz etmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Belediyesi gündeme geldi. Kırsal kesimde yer alan 60 mahallede vatandaşlar arsenikli su içiyormuş. ...pek çok mahallede de nitrit ve nitratlı su kullanımı oluyormuş... ...ve bunu bir belediye başkanı açıklıyor. Hı hı. <gülüyor> yani artık bu noktaya geldik. <gülüyor> Tabii çok güzel açıklasın. Ee, hani şey saklamasından daha iyidir. Ama yine de hani e, sanki kendisi sorumlu değil de hani böyle böyle oluyor... ...bir şeyler yapmamız gerekiyor gibi bir açıklama yapmış. Böyle şeyler yaşıyoruz. Onun dışında... Ee, Aslında şey... bu hem suya erişiminde ve evet senin söylediğin gibi suyun ha. kalitesinde işte yaşanan problemleri e, evet gidermiş ve bitirmiş olmak gerekiyordu. Ama evet. geçen da örneğin İzmir suyunu gündeme getirmiştik. İzmir evet. suyunu gündeme getirirken iki tane konudan bahsetmiştik. Ee, birincisi işte damacana su satışıydı İzmir'in e, bir... Şaşal Köyü'nde ee, satılan evet. ve iki yıl boyunca satış yapılması yapılmış ve tespit edilememiş. Bu gayri resmi bir satış. Hı hı. E, tespit edilememiş olması ilginçti. Ama aynı zamanda İzmir'in e, su kaynaklarının e, kirlenmesine yol açan e, altın madenindeki bir kazadan bahsetmiştik. Evet. 500 e ton e, şey. Siyanürlü atık dereye karışmıştı. Evet yani evet. Balıkesir'deki işte belediye başkanının açıklaması da böyle bir şey. Aslında Aha. bu tür işletmeler uzun zamandan beri çalışıyor ve bu evet. çalışmaları herhangi bir denetime tabi tutulmadığı için işte bu az önce programın başında da söyledik ya işte chatten muaf tutarsanız evet. sonuç böyle şeyler oluyor Aynen. Tutmadıklarınızda da aslında o, oluyor da bile böyle oluyor evet. Çünkü artık denetim diye koş... bir unsur da yok Aslında evet. ee, Bu siyanürlü altın Meselesinde Geçtiğimiz haftaki programdan Bu yana bir gelişme oldu Belki onu bir aktararak bitirebiliriz ee, Bu FM Çukuru e, İzmir'in Arseniksiz neredeyse tek su halsası hı hı. Burada bir e, içme suyu barajı Yapılmak isteniyor e, ama içme suyu barışına e, izin verilmiyor Nedeni ise e, Daha alttaki işte Altın madenciliği Evet Bundan yani. dolayı e, bilir kişi e, heyeti oluşturulmuş ve şirket itiraz ediyor bu bilir kişi heyetine neden itiraz ettiğini e, bakalım işte bu bilir kişi heyetinde evet altın madenciliğinin e, su havzalarına nasıl etkileyeceğini e, anlatan uzun yıllardan beri çalışma sürdüren bir Hı. bilim insanın olması Hı -hı. ve şirket diyor ki bu bilir kişi heyeti taraflıdır <gülüyor> ee, Acaba neden yerine taraf <gülüyor> tarafsız bir heyet oluşturulsun deniyor ama dünyanın her bir yerinde altın madeninin e, işte su varlıklarına nasıl etkilediği bilimsel olarak raporlanmıştır. Evet. Her seferinde aynı hatayı yapmaya gerek yok. Evet. E, Sonuna geldik süremizin. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı